Ta boylayan kadar kabirleri. Kalla saufe ta'lemun summa kalla saufe ta'lemun. Hayır. Geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz. Kalla law ta'lemun ilmen yaqin le terun. Sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda ilmel yakın bilseydiniz böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz. <gülüyor> evet, evet onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.